elbette ki bir anlamda o kötü haberleri vermek. Çünkü kötü haberler haber niteliği taşıyor genelde. ve iyi haberlerden oturup da biz işte internet sitesi, haber sitesi veyahut da gazete oluşturmaya çalıştığınız zaman ortaya biraz da komik sonuçlar çıkıyor aslında. Yani birden bir evet. Fazlasıyla gülen ve "Aa her şey de çok güzel." falan gibi bir dünyanın içine düşüyorsunuz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 İşte o kopukluk duygusundan hep bahsediliyor özellikle e, Kürtler ve toplumun geri kalanı arasında. Bazen e, insanın karşısına bir e, böyle buzdağı gibi dikili veriyor böyle. Kıttan link karşısına çıkan buzdağı gibi aha diye böyle, böyle şaşırıyorsunuz. Bence Paris'teki bu cinayet e, olayı da tam öyle bir hikaye oldu. E, çünkü işte dün haberlerde e, bu konu gündeme geldiğinde hep e, işte 3 kadın öldürüldü. 3 kadın öldürüldü kalıbı tekrarlanıyordu farkındaysanız. Hı hı. Tabii aslında bu Türkiye'de basın için büyük bir gelişme. Yani şimdi benim e, 90'ların sonunda gazetecilik yaptığım dönemde sürekli telefonlar aldığımız ve bebek katili işte şey 5 tane kötü aşağılayıcı sıfat e, böyle dehşet, vahşet e, hissettiren sıfat koymadan eğer PKK derseniz veya e, Öcalan derseniz büyük olay oluyordu. Ve o e, birçok gazetecinin bunu yapmayı ihmal etmiş olmak veya yapmamak özellikle bir tercih olarak e, birçok gazetecinin meslek hayatının sonu oldu. Şimdi tabii o günlerden bugüne gelince birdenbire hani yani e, nötr bir şekilde bu haberlerin veriliyor olması ve belli ki hani bunu özellikle yapıyorlar. Hani PKK'nın böyle kötü kötü işte terör örgütü falan e, vesaire demeden fazla e, genelde e, yaygın medyada.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 ama yani bilinmiyor sonuçta. Yıllarca bu konu çünkü üstü kapalı bir tabu olarak kalmış. Yani şimdi 3 gün önce siz bunu söylüyor olsanız, yılbaşı öncesi, bu belki de işte terör ıı, propagandası yapmaktan çok ciddi bir suç ıı, teşkil edecek. Ama aynı kanunlar, aynı ülke, aynı ortam 15 gün sonra çok farklı bir şey söz konusu. Ve ıı, herhalde ben birazcık da şey ıı, olarak yani bu ıı, Has, siyasi hassasiyetle, birazcık da siyasetçi şeyiyle havayı koklamak e, yeteneğiyle diyelim ya veya da işte becerisiyle işte şey Bülent Arınç mesela e, vahşet diye konuyu intiliyen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 kendi çapında bilen tanıştı işte bir orada bir empati yapmaya çalışıyor bugün mesela evet. e, basındaki yazılardan Umut Halil'in yazısı bu anlamda dikkat çekici e, da, şey işte e, öldürülenlerin e, PKK içindeki e, önemi değil sadece aynı zamanda işte siyaseten duruşları vesaire e, bunu adeta hatta öldüğünü söyleyebileceğimiz bir yazı var ve yani hani... Türkiye basınında, da işte Türkiye'den bir yazarın herhalde köşe yazarının yapabileceği en üst boyuttaki bir empati umurtalının aslında yaptığı haber çoktu değil mi evet <gülüyor> evet haber Türk'te ve e, ama e, bunun da ta, tabi e, artık e, bağ kurmaya bir anlamda çok da yeterli olacağını düşünemiyorum açıkçası e, şöyle bir şey var e, Gülden Kıran'ın akımlu, çok da bir sert e, yüz ifadesinde bile o hani bu e, işin aydınlatılmasına yönelik yani BDP'den diğer başka konuşanlar da oldu gerçi. yani Bu e, Selahattin Demirtaş yani işin aydınlatılması boyutuna dikkat çekti. Ya, tabii ki Türkler arasında ancak yaşayanın bilebileceği bir derin devlet fobisi ve korkusu var doğal olarak. Yani bunu e, devletten çok çekmiş insan olabilir her tarafta Türkiye'de ama e, korku yaşamış ve dert yaşamış ama hiçbir şekilde o insanın onu e, Hani ensesinde ölümün soluğunu o şekilde hissetmeyi yaşayıp bunu geriye koyabilmesi mümkün değil. Hatta bu yeni nesillerde de bu nesillerden nesile aktarılan belli ki bir his, derin devlet nefreti ve şeyi şüphesi, korkusu diyelim. Ve tam bunların üstüne giden tabi bir cinayet bu. İşte nerede olunsa bu işte PKK yöneticilerinin Avrupa'ya gönderilmesi konuşuluyor. İşte o sizi orada da buluruz gibi mi? Bu işte yani birçok açılımı olabilecek yani yapanların da bu kadar üstüne düşünüp Akıllıca kafayı yorduklarını anmıyor Akıllıca derken bine çok kesinlikle hani yanlış anlaşılmasın ama hani bir amacı vardıysa da tersaftarsa demek ulaştı belki daha fazlasına ulaştı bu da işte bir aslında kamuoyu olarak hani sadece şey değil Türkiye'nin genelindeki ben cehaletten bir bilemiyorum çünkü birçok insan dediğim gibi. Ee, ve hatta onun ötesinde nefret ve o milliyetçiliği vesaire geçti ama birçok Kürt arasında da işte yani hani bizi işte bakın her he, bunu yaparlar. Bunlar böyle psikolojiste hakim muhakkak gibi. Çok o yüzden kırılganız. Hiçbir barış süreci bu kadar bu anlamda işte örnek olarak gösterilen Kuzey İrlanda'dan tutun işte e, İspanya e, bask meselesini. Hiçbir şekilde böyle yani karşılaştırmak mümkün değil bu anlamda.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 Çünkü sadece işte Türkiye'nin aslında mesela o kadar çok boyutlu ki işte Zonguldak meselesi. Hani ilk başta buna bağlamak, Kürt meselesi, Zonguldak vs. nasıl oluyor bağlantısı gibi bir bakış açısı var aslında. Ama işte şeffaflık yoksulluklarından kaynaklanıyor bunlar. Ve bir takım şeylerin aslında dert edilmemesinden. Mesela Ali Babacan'ın bir açıklamasından ben daha önce de bahsetmiştim. Hürriyet gazetesinde Zeynep Gürcanlı'nın bir haberi yayınlanmıştı. Ee, Brüksel'de e, kendisiyle konuştu. Işte bir toplantıya katılmış Zeynep Gürcan'ın ve e, ona e, Ali Babacan e, AB ile mizakerelerde açılabilecek üç başladı. Biz açmak istemiyoruz demişti. Mayıs'ta Mayıs ayında. Geçen Mayıs'ta oluyor bu. 16 Mayıs e, 2012, e, 2012 tarihli e, Euroactive.com Ee, i̇nternet sitesinde de bu haberi bulmak mümkün meraklısı için söyleyeyim. Evet. Yu, Şimdi orada... Yani burada pardon sözünü kestim. Ee, yani çok e, tuhaf ilginç bir durum var çünkü e, özellikle talepkar olan tarafın da şey Türkiye olduğunu unutmamamız lazım herhalde Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen taraf talep eden taraf Türkiye. O zaman da böyle bir a, anlayışı insan.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 İşte karşı böbürlenen, kendini şey üstün gören bir anlamda bir işte şey hep o aşağılık şey kompleksi diyorum. Hem aşağılık hem de bir anlamda aşırı kendine özgüven içinde İşte ikisi ee, aynı şeydi zaten. İki kutup arasında giden bir şey açıklamalarda ben gördüm ama sadece babacana özgü değil bu durum aslında. E, he, hepsini bir akan şey gibi görmediğimiz için bu açıklamaları işte bir yerde birisi bir açıklama yapıyor Çok ekstrem İslam Şahin gibi bir örneğe takılıyoruz Akıllarda o kalıyor ama o hani bir kötü polis şeklinde hani şey Hani bu evet. en beteri işte falan tarzı ona takılıp diğer bir, bir dolu aslındaki vahim açıklamayı unutuyoruz Ya Ahmet Davutoğlu'nun da bir şey açıklaması vardı ki yani akıllara sezar Biz Rus gelinleri çok beğeniyoruz. Daha fazla işte e, evlensinler. E, Rus e, kadınlarının işte şey bizim aile yapısına değerlerine uyumu çok iyi falan gibi böyle son derece e, yani cinsiyetçi bir açıklaması vardı. Yani Rus kadınlarını yüceltmeyi şu şüken aşağılayan bir. <gülüyor> Ayrıca evet. şöven de tabii yani. Daha fazla Rus gelin istiyoruz gibi <gülüyor> bir açıklamaydı şimdi bu. Yani neyse şimdi <gülüyor> şeye, Ali, Ali Babacan'ın açıklamasına dönersek Orada yani bu manşet olması gereken ve üstüne çok konuşulması gereken bence bir şeydi ee, bir e, açıklamaydı. Fakat bu, bu unutuldu gitti yani. Dedi e, ben bu haberi bulmakta hep her seferinde e, işte, kaydetmediysem vesaire ya yani o bilgisayarda zorluk çekiyorum yani hani baya bir kaz kazmak gerekiyor. Ee, bir, ve, bir kere e, daha tek, da, tekrarlayalım evet. istersen yani Avrupa Birliği ile açılabilecek üç başlık var faslolar. Tam açıklama cümle e, kelime kelime şöyle.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 Olanacak iş. Ondan şimdi. sonra e, açılabilir nitelikte bulunan başlıklar da şunlar: kamu alımları, sosyal politikalar ve istihdam ve rekabet. Şimdi bunlardan işte sosyal politikalar ve istihdam'a açıp baktığımızda e, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığından orada ne görüyoruz? Ondan sonra işte şey iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücadele, sosyal di diyalog.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 son dakika değil ama bir ilave abi ekstra bir haber verelim. Bir ölüm daha meydana gelmiş Zonguldak'ta bir iş madende iş kazası. Evet, bu da yeni abi. Bu da yine Zonguldak'ta Gelik beldesinde özel bir şirkete ait madende meydana gelen göçük nedeniyle bir maden işçisi ölmüş. Bu senenin başında Tanar Yıldız yeni bir doğalgazdan kömürden doğalgaz yapan pilot tesisin açılışını yaparak girmişti. Sonra Afşin Elbistan bölgesindeki yeni bir e, kömür havzasının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 diye yani kendi kocasının öldüğü yere oğlunu göndermek ve bunu da ikbal olarak görmek durumunda kalıyor. Ondan sonra ve o çocuk da orada ölüyor. Yani babasının kaderini yaşıyor. Evet. Yani bu şimdi iyi haberlerden konuşacak da şimdi bu ortamda nasıl iyi bir haber konuşabileceksiniz. Yani hani hakikaten kendinizi zorlamanız gerekiyor. kötülüğü. yaşayabilirsiniz.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 deki yazı ve insanın hani bir anlamda kendini bir sanat eseri gibi yaşamasından bahsediyorum fazla bunu bir şey estetik konu olarak ele almayalım o öyle bir şey değil tabii ki ya yani insanın kendini eleştirerek ve bir anlamda kendini sürekli tartarak yaşaması düşünerek yaşaması Bunun üstüne mesela, bunun pratikleri üstüne son yazıları ve orada aslında yani Foucault'un genel çizgisine bakıldığında insana müthiş bir özgürlük veren bir düşünür. Sonsuz kredi açan bir anlamda insana bir düşünür ve insanın birçok şeyi değiştirebileceğini hani çok pesimist olarak da bilinir ve böyle eleştirilmiştir. Bir hani Mesela Charles Taylor. Gene hakla üzerine yazan bir te teorisyen olarak o mesela hani hiçbir umut yok hiçbir gerçek yok tutunabileceğimiz hiçbir normatif bir şey olmadığı için bir zemin insanların hani neye neye göre kendilerini mesela şey yapacaklar düzeni değiştirebilecekler diyelim o kadar güçsüz hissediyor ki insan kendi bu düzen karşısında diye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 İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalından aynı zamanda Morchat'in tabi kurucularından ve orada şeyi söylüyor. Çok önemli bir şey aslında. Blanter'in için Gülten Kışanak işte ile ilgili işte diğer bakacağız. ne işkenceler görmüş bir genç kız olarak işte biz şey, tabi ki. Yani tabii bugünkü açıklamalarında da hani kadının olmak vesaire hemen atıkları görüyoruz tabii o ayrı bir konu. Fakat orada işte şey diyordu e, Şayka İhsan. E, şimdi e, orada empati e, bir tek kişiye yapılan bir şey olunca böyle e, ondan sonra o orada kalıyor. Sadece o e, hani bir bir şekilde e, hani acıyoruz, e, üzülüyoruz vesaire veya üzüldüğümüzü dışa vuruyoruz. Ama bununla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, i̇şte mesela işte şeye dikkat çekiyordu yani Arınç'ın sözlerinin hani bir anlamı bir anlamda yok. Çünkü e, yani devlette de üst düzey biri. böyle bir hani acıdım üzüldüm gibi bir konuşma değil. Onun e, ötesinde e, bir adım atıyor olmalı, bir harekete geçiyor olmalı.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 Ee, arada bazı işte insanların e, mesela işte babasına iş istedi bir çocukla ilgili genelde hep böyle haberler çıkar. İşte diyelim ki işte Cumhurbaşkanından iş istedi, hayat değişti. Haberlerde de bu matah bir şeymiş gibi verilir. Aslında bir çocuğun e, böyle bir hani babası için iş istiyor konumunda olmaması lazım zaten. Eğer o ülke e, doğru düzgün yönetiliyorsa. Cumhurbaşkanı'nın görevi de bu zaten en üst evet. düzey politikanın o devlet yapısının olarak. Onun için işte bunların da hani bazen işte ipin ucu kaçmaya başlıyor. O zaman da işte o hani gene konuşmanın başında bahsettiğimiz o duygu kopukluğu bir bir taraftaki kahraman büyük insan, öteki tarafta sıradan biri gibi görülüyor. Evet. Evet. ve Paris'teki cinayetin böyle bir amacı var mıydı bilmiyorum arka planında ama yok yoktuysa bile bu aslında kopukluğu da son derece açık bir şekilde ortaya koydu maalesef evet yani senin de dediğin gibi baya fena şekilde amacına ulaştı bu cinayeti kim neden yaptıysa diye çok önemli bir nokta da mesela bu Sakine Cansız'ın Hem kendisine işkence yapan kişiye de Esat Oktay Yıldıran'a da karşı çıkacak bir cesarette olması hem de aynı zamanda Abdullah Öcalan'a da gene aynı şekilde terbiyesizlik etme diye de diyebilecek kadar kuvvetli bir bağımsız kişilik gösteriyor olabilmesi de ilginç doğrusu. Böyle bir tarihçi. Yani şimdi bu konu açıklığa kavuşturulsun, çözüme kavuşturulsun mesela işte belli ki bir anlamda hani bir amacı varsa bu cinayet işleyenlerin bu faali meçhul kaldığı, içlerin açıklanmadığını Türkiye'de, Türkiye'nin destulsun ya anlamda bu olduğunu ortaya koymak oluyor. Yani şimdi hep son zamanlarda üstüne düştüğüm, eğildiğim bir konu da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 Son derece önemli bir pozitif göndermeleri de olan bir kavram olan derin derini de bu şekilde kaybetmiş oluyoruz katil <gülüyor> katiller arasında. Yani derin düşünce deyince insan derin duygular falan insanın çok pozitif düşünmesi gereken bir şey gitti git, evet. gitti derin kavramını da kaybediyoruz. <gülüyor> evet, evet o da gitti böyle Bırak ya vermeyecektim. <gülüyor> Şimdi ben bitirirken bir tek sorum var. Bugün iyi haber olarak neyi gönderdin oğlunun okuluna? Ama <gülüyor> Vallahi şimdi şey olacak. Ya Kendi yazdığım şeyi götürmüş olmuş lazım. Evet, onu, onu verdim. Yani bu da son derece kendi kendi dikte eden bir tavır oldu ama yani en uzundan ne diyeyim, be, be, belki sevinir. Gözle <gülüyor> <gülüyor> onun kendi... <gülüyor> ya da benim yavrum. O <gülüyor> tutuz <gülüyor> kompleksine senin katkıda bulunmak için ne yapabilirim bugün <gülüyor> diye düşündüm.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 Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Açık Radyo program destekçisi olun